an Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru 12. Cüz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki Rızkı Allah'ın üzerine olmasın Allah onların halen bulunduğu yeri de, emanet olarak konulacağı yeri de bilir. Hepsi apaçık kitapta vardır. Arşı, su üzerindeyken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu büyü gibi bir düzmecedir derler. Andolsun. Eğer biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek mutlaka onu engelleyen nedir derler. Bilesiniz ki onlara azap geldiği gün artık ondan kurtulmaları mümkün değildir. Alay etmekte oldukları şey kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, oh kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse, veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Deki eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin. Eğer size cevap vermezlerse, bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun zinetini istiyorsa, orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor. Ayrıca Ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yerse cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden kim daha zalimdir? Onlar kıyamet gününde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklar. Şahitler de işte bunlar Rablerine iftira edenlerdir diyecekler. Bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır. O zalimler Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermeye çalışanlardır. Ahireti inkar edenler de işte bunlardır. Onlar, Yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Kendilerini Allah'ın azabından koruyabilecek yardımcıları da yoktur. Cezaları kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi ışığa arkalarını döndüklerinden ne görebiliyorlar ne de işitebiliyorlardı. İşte kendilerine yazık edenler bunlardır. Uydurdukları ilahlar da yanlarından kaybolup gitti şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan ve Rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimseyle gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? Gerçek şu ki, biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Şöyle dedi, Allah'tan başkasına takmayın diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben, başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum, dedi. Kavminin ileri gelen inkarcıları. ''Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz.'' dediler. Nuh şöyle dedi. ''Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa... Ve O kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız, siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi O'na zorlayabilir miyiz? Ey kavmim! Buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardan doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Nuh dedi ki, onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz. Yoksa bunu O kendisi uydurdu mu diyorlar? Peki eğer O'nu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vahyolundu ki, Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Hak'tan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Nuh gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki bizimle alay ediyorsanız edin bakalım. Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi günü gelecek, biz de sizinle öyle alay edeceğiz. Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden birer çiftle daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni, ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin. Yüzerken de, dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgiyendir, dedi. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh, uzak duran oğluna, hadi yavrum, gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Sonra, ey toprak, suyunu yut, ey gök, sende tut denildi. Su çekildi, Hüküm yerini buldu. Gemi codinin üzerine oturdu. Zalimlerin topunun canı cehenneme denildi. Nuh Rabbine şöyle seslendi. Ey Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hakimlerin en adilisin dedi. Allah buyurdu ki, ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen kaybedenlerden olurum. Denildi ki, ey Nuh, sana... Ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selam ve bereketlerle gemiden in. İleride bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Ey Peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. Sabret! Çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. At kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece uydurmaktasınız. Ey kavmim, bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum. Benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaradana aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin ki, üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Sakın günahkarlar olup Allah'tan yüz çevirmeyin. Dediler ki, Ey Hud! Bize açık bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. İlahlarımızdan biri senin aklını almış demekten başka söyleyeceğimiz söz yok. Hud dedi ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki sizin Allah'ı bırakıp da ona ortak koştuklarınızdan uzağım. Hadi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin. Ben benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandım. Çünkü her canlının kontrolü onun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu doğru yoldur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki, size ulaştırmakla görevli olduğum şeyi size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir kavim getirebilir. Siz ona hiçbir engel çıkaramazsınız. Şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir. Emrimiz gelince, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Böylece onları ağır bir azaptan da kurtardık. İşte Ahad, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine asi oldular ve her inatçı zorbanın emrine uydular. Onlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde lanete uğradılar. Evet, Ahad Rabbini inkar etti. Hudun kavmi adın canı cehenneme, Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır, duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, Ey kamim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle, ''Siz benim ancak zararımı artırmış olursunuz.'' ''Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği dişi deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar.'' Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de ''Yurdunuzda üç gün daha yaşayın.'' dedi. Bu asla yalan olmayacak bir tehditti. Emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semudun haline. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzayı getirdi. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. ''Aman yarabbi, ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam. Bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey.'' dedi. Elçilerde, ''Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı! Şüphesiz ki o övülmeye layıktır, şanı yücedir.'' dediler. İbrahim'in korkusu geçip kendisine müjde de gelince, Lut kavmi hakkında bizimle tartışmaya başladı. İbrahim cidden ağırbaşlı, hassas ruhlu, kendini Allah'a vermiş biriydi. İbrahim bundan vazgeç, çünkü Rabbinin emri gelmiştir, onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir dediler. Elçilerimiz Lut'a geldiğinde, Lut onlardan dolayı huzursuz oldu onlara karşı çaresizlik hissetti. Zor bir gün dedi. Lotun kame koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lot, "Ey kamim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. "Sen de biliyorsun ki ''Bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun.'' dediler. Lut, ''Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim.'' dedi. Elçiler, ''Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın.'' Çünkü onların başına gelecek olan, şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabahta yakın değil mi? dediler. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Ve üzerlerine sağanak halinde Rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz.'' Medyen'e de kardeşleri şu ayıbı gönderdik. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi maddi bakımdan iyi bir durumda görüyorum. Ama doğrusu hakkınızda kuşatıcı bir azap gününden de korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer mü'minseniz, Allah'ın bıraktığı meşru kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. Kavmi ise, ''Ey şuayb, atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin, dinin mi emrediyor?'' ''Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin.'' dediler. Şu ayb de şöyle dedi. ''Ey kamim, bir de şöyle düşünün. Ya benim Rabbimden açık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir nasip vermişse, size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah'ın yardımına bağlıdır. Yalnız O'na dayanıyor, ve ona yöneliyorum. Ey kavmim! Sakın bana karşı muhalefetiniz sizi Nuh kavminin veyahut kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenlerin benzeri bir musibetin başınıza gelmesine sebep olacak günahlar işlemeye sürüklemesin. Lut kavmi zaten sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanmayı dileyin. Sonra ona tevbe edin. Muhakkak ki Rabbimin merhameti ve sevgisi boldur, dedi. Medyenliler, ey Şuayb, söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ayrıca aramızda seni zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni mutlaka taşlayarak öldürürdük. Bizim karşımızda sen güçlü biri değilsin, dediler. Şuayb da, ey kavmim, size göre benim kabilem Allah'tan daha mı hatırlı ki, onu arkanıza alıp unuttunuz, Şüphesiz ki Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de yapacağım. Kimin başına aşağılayıcı bir azap geleceğini ve böylece yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin, ben de sizinle beraber beklemekteyim, dedi. Emrimiz gelince, şu aybı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle. Semud'un yıkıldığı gibi medyende yıkılıp gitti. Gerçekten Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun adamlarına gönderdik. Fakat onlar Musa'ya değil Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri isabetli değildi. Firavun, kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Gidilen o yer ne kötü! Onların burada da, kıyamet gününde de lanet peşlerini bırakmadı. Verilen ödül ne kötü! İşte sana anlatmakta olduğumuz eski beldelerin haberleri. Kiminin izleri hala ayakta, Kimi de biçilip yere serilmiş. Onlara biz zulmetmedik. Onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin hükmü geldiğinde Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları onlara hiçbir şey sağlamadı. Ziyanlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı. Rabbin zulme sapan toplulukları yakaladığında işte böyle yakalar. Şüphesiz onun cezalandırması pek elem verici, pek çetindir. İşte bunda ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı gündür. Ve o gün olup bitenin gözle görüldüğü bir gündür. Biz o günü sadece belli bir süreye kadar erteleriz. O gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi betbahtır, kimi mutlu. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. Rabbinin dilediği hariç onlar gökler ve yer durdukça o ateşte ebedi kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedi kalacaklardır. O halde onların tapmakta olduğu şeylerin batıl olduğu konusunda şüphen olmasın. Onlar da daha önce babalarının tapındığı gibi tapınmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Biz onların hak ettiklerini elbette eksiksiz olarak vereceğiz. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitabı vermiştik. Onda da ihtilafa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, işleri bitirilirdi. Onlar kitap hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin, onların her birine yaptıklarının karşılığını tam olarak verecektir. Rabbin, onların yapmakta olduklarından haberdardır. Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyrulduğu gibi dost doğru ol. Siz de azıp sapmayın. Allah yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. Zalimlerin yanında olmayın, sonra ateş sizi de yakar. Allah'tan başka dostlarınız da olmadığına göre bir yerden yardım da göremezsiniz. Gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri yok eder. İşte bu öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Sizden önceki toplumlar içinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek birikimli kimseler bulunsaydı ya. Onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz az bir kesim bunu yaptı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın peşine düşüp günahkar oldular. Rabbin halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir. Rabbin dileseydi, insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilaf içinde olacaklardır. Rabbinin esirgedikleri müstesna. Zaten O, insanları buna uygun yaratmıştır. Böylece Rabbinin, And olsun ki cehennemi hem insanlar hem cinlerle dolduracağım'' sözü yerini bulmuş oldu. Peygamberlerin haberlerinden, ''Senin kalbini kuvvetlendireceğimiz bilgilerin her birini sana anlatıyoruz.'' Bunlar da sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor. İman etmeyenlere de ki, elinizden geleni yapın, biz de yapacağız. Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gizlisi, gaybı yalnız Allah'a aittir. Her iş O'na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilirsiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, Babacığım, ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun olsun ki, Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf'la öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır dedi. Dediler ki, ''Ey babamız! Niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönderdi bol bol yesin içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz.'' Babaları, ''Doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum.'' dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalıkken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a, kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara, kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız! Biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında, ''Bana yardım edecek olansa ancak Allah'tır.'' dedi. Derken bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. Adam kovasını kuyuya saldı. ''Müjde, işte bir oğlan çocuğu.'' diye bağırdı. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. Mısır'da onu yok pahasına birkaç dirheme sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi. Onu satın alan Mısırlı adam karısına ''Ona değer ver ve güzel bak, umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz.'' dedi. İşte böylece Yusuf'a orada bir yer sağladık ve bunu rüyada görülen olayların yorumunu ona öğretelim diye de yaptık. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf ergenlik çağına erişince ona güçlü bir muhakeme yeteneği ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve hadi gel dedi. O da haşa Allah'a sığınırım. Zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Kadın onu kesinlikle arzulamıştı. Eğer Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi, o da kadını arzulardı. İşte biz, kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için böyle yaptık. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yakalayıp yırttı. Kapının yanında kocasıyla karşılaştılar. Kadın kocasına dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası, zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Yusuf, asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi, dedi. Kadının akrabasından biri şöyle bilirkişilik yaptı. Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir, bu doğru söyleyenlerdendir. Aziz, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce dedi ki, ''Anlaşılıyor ki bu iş siz kadınların tuzağıdır. Sizin tuzağınız gerçekten yamandır. Yusuf, sen bunu olmamış say. Hanım, sende de günahının affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun.'' Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı hizmetindeki gençle beraber olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Aziz'in karısı kadınların dedikodularını duyunca onlara davetçi gönderdi. Yaslanmaları için yastıklar hazırladı ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a karşılarına çık dedi. Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Bu yüzden ellerini kestiler ve... ''Haşa Rabbimiz, bu bir beşer değil, bu ancak değerli bir melektir.'' dediler. Kadın dedi ki, ''İşte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onunla beraber olmak istedim. Fakat o iffetini korudu. Andolsun eğer kendisine emredeceğimi yapmazsa, mutlaka zindana atılacak ve elbette sürülenlerden olacaktır.'' Yusuf, ''Rabbim, Zindan bana bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına düşürmedi. Şüphesiz o çok iyi işiten, pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar zindana atmak, Yetkililerce gerekli ve uygun görüldü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyada şarap yaptığımı gördüm dedi. Diğeri de, ben de başımın üstünde bir ekmek taşıdığımı gördüm. Kuşlar ondan yiyordu. Bunun yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen biri olarak görüyoruz dedi. Yusuf şöyle cevap verdi. Size erzak olarak verilen yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan, aynı zamanda ahireti de inkar etmekte olan bir kavmin dininden uzaklaşıp geldim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz.''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 Onlardan kurtulacağına inandığı kişiye efendinin yanında benden bahsetti. dedi. Fakat şeytan ona, efendisine Yusuf'tan söz etmeyi unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, rüyamda yedi arık ineğin yedi semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca yedi yeşil ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Efendiler, eğer rüya yorumluyorsanız bu rüyamı da bana yorumlayın. Yorumcular, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz dediler. O iki kişiden hapisten kurtulup bunca zaman geçtikten sonra olayı hatırlamış olanı "Ben size bu rüyanın yorumuna dair bilgiyi öğrenip getiririm. Beni hemen gönderin." dedi. Zindana gelerek "Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, rüyada görülen yedi arık ineğin yediği yedi semiz inekle yedisi yeşil" Diğer yedisi kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki insanlara dönerim ve umarım onlarda doğruyu öğrenirler dedi. Yusuf şöyle dedi. Her zaman yaptığınız gibi yedi sene ekin ekeceksiniz. Sonra yiyeceklerinizden ibaret olan az bir miktar hariç hasat ettiğiniz ürünü başağında bırakın. Böyle saklayın. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından insanların bol yağmura kavuşacakları bir yıl gelecek. Artık o yıl bolca ürettikleri üzüm ve zeytin sıkacaklar. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a geldiğinde Yusuf, Efendine dön de sor ona, ellerini kesen o kadının zoru neydi? Şüphesiz Rabbim onların hilesini çok iyi bilir dedi. Kral kadınlara, Yusuf'u elde etmek istediğinizde beklentiniz ne oldu diye sordu. Kadınlar, Haşa, Allah için biz ondan hiçbir eğrilik görmedik dediler. Aziz'in karısı da, Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf dedi ki, bu, Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an-ı Kerim Meali Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Nisan Kumru